Merhaba ben Didem Gürzap Ben Kerem Doğan Bir kamusla güreşte daha birlikteyiz İyi haftalar diliyoruz Çok iyi haftalar <gülüyor> Çok alakalı değil mi kelimemizle evet, Aslında bir alakalı değil yani aynısı ya Olsun her şeyin başına bir iyi kötü getiriliyor böyle kolayca Öyle mi? ...öyle bence... <gülüyor> <gülüyor> ...sevgili dinleyiciler... E, ...iyi ve kötü tezatlarına... ...devam ediyoruz... ...birkaç hafta daha... E, ...aynı iki sözcükle... ...baş başa olacağız... E, ...geçen haftalarda... E, ...anlam üzerinden yola çıkarak çok konuştuk... E, ...birkaç e, vecizeye... ...söze de yer verdik ama daha çok... hem hemhal olduk... Evet. ...ne e, güzel söyledin hemhal... Olmama. ...hemhal evet... E, Eski programlarımızın hepsine ve özellikle İyi ile Kötü'nün ilk programlarını kaçıranlar varsa kamusla güreş Twitter adresimizden ulaşabilirsiniz. Keza artık bir Instagram hesabımız da var. Evet. Her ikisinin de profilinde eski linklere açık radyonun ulaşabilirsiniz. Doğru açık radyonun sayfasında <gülüyor> da var. <Ulaşabilirsiniz. gülüyor> Bu arada kolektif <gülüyor> kitabı da desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletelim tekrar. Evet buyunuz efendim. Efendim, e, biz e, ilk iki program boyunca bu iyi ve kötü kavramları çok e, göreceli olduğu için aslında vardığımız sözcüklerden biri de görecelik e, oldu. Evet. E, onun e, bu tezat sözcüklerin belirleyicilerinden bahsettik. Neydi bu belirleyiciler? E, belirleyiciler tabii din belirleyici oluyor. Genelde hani iyi, kötü belirleme anlamında ahlak, hukuk, devlet, zaman... E, ...coğrafya, kültür, çevre... ...hepsi evet... evet. Zaman, ...daha da çoğullandırabilir tabii... ...tabii... E, ...ilerlerken aslında hani işte... E, ...felsefenin, sanatın bakışlarını da... ...işin içine tabii, katacağız ama... ...biz bugün ama... daha çok din ve hukuk üzerine biraz düşüneceğiz değil mi... ...evet... Ee, nasıl din, olur mesela nasıl din e, açısından iyi ve kötü belirleniyor Şimdi e, bu biraz daha hem rahat hem rahatsız olduğumuz bir alan Hı -hı. E, şöyle rahatız e, iyi ve kötü kavramlarının e, göreceli yanlarını biraz ortadan kaldırıyor din çünkü orada her şey çok kesin e, dinde de hukukta da e, bunlar kitaplı yasalı kanunlu e, şeyler olduğu için e, çerçeveler belli neyin Hı -hı. iyi ve kötü olduğu ama orada öne çıkan sanki nasıl bir din olduğu ve nasıl bir hukuk sistemi olduğuyla da ilgili o, biraz tabii. çok yani değil o mi? O çok önemli. Hmm. Ama yine de kitap varsa kitap maddeliyor bir yani. Tabi. Ne nasıl bir maddeliyor mesela ibadet biçimleri olarak maddeliyor değil mi? Neler var işte mesela kendi İslam dünyasında namaz var, oruç var. Oruç keza Yahudilikte de var. Evet hamursuz günleri bazı yemeleri yememeleri doğru yanlış olan şeyler ya da Hristiyanlıkta işte bir bebeğin vaftis edilmesi. Sonuçta pek çok din bütün dini bilgiler programı gibi olmasın bu ama bütün dinlerin belli ibadetle ilgili kuralları var ama bununla kalmıyor tabii. Davranışla ve ahlakla ilgili kurallar da var. evet. ...bundan neler var hani bütün... ...tektanlı dinlerde ol olmakla birlikte... E, ...kadim dinlerde de aynı şekilde değil mi... ...neler var... ...çok ortak olan... ...hırsızlık var... ...en başta cinayet... ...öldürmeyeceksin... ...öldürmeyeceksin evet... ...on emrin ilki... ...öldürmeyeceksin bildiğim kadarıyla... ...evet... ...zina var... Hı -hı. Ee, komşunu sev e, gibi bir başlık da var bazılarında onu açacağız ilginç bir başlık o aslında yani, bahsetmişken ee, aç bari açayım mı? Bir, bir de tabi tanrı tanımazlığı da kabul etmiyor e, dinlerin özellikle evet, tek tanrılı dinlerin hepsi <gülüyor> Ee, şimdi efendim komşunu sev e, konusunda e, şöyle bir şey e, dikkatimizi çekti. Hatırlatalım geçmiş programlarımızda da Michael Shermer'ın Varlıktan Basılan iyilik ve Kötülüğün Bilimi kitabı var elimizde. Hı hı. Şimdi e, altın kural diye kabul edilebilecek hatta sadece din kitaplarında değil bazı çok eski e, felsefe e, kitaplarında da yer alan ee, ...bir söylem var... ...neredeyse hep kendini tekrarlıyor... ...mesela İsa'dan önce... vardı galiba değil mi? Tabii i̇yi, tabii var... Neydi, komşu. ee... o, ...o komşuya gelene kadar şey var... Ee, ...aslında sana nasıl davranılmasını istiyorsan... ...sen de başkasına öyle... Evet, doğru. ...davranacaksının... Ee, ...çeşitli şekillerde... ...bir sürü söyleyişi var... ...İsa'dan önce e, bin yılında... E, ...Levililere baktığımız zaman... ...19'a 18... E, ...bölümüne bakıyoruz... Ee, ...öç almayacaksın, halkından birine kin beslemeyeceksin, komşunu kendin gibi seveceksin diyor. Şimdi bizim daha çok bu açacağımız halkından birine kin beslemeyeceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin başlığı. Ee, ama bunu biraz daha yumuşatarak e, ilerlediğimizde konfüç yüzünde orta yol de e, İsa'dan önce 500'den bahsediyoruz... Hı hı. Başkalarının sana yapmalarını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma var. Hı hı. Ee, ondan sonra matta da var, değil mi? İsa'dan bir sonra birinci yüzyılda insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin peygamberlerin söylediği budur. Bak, çok doğru. Luka İncil'i de hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Ee, keza e, Didak'e e, 12 havarinin öğretisine bakıyoruz. Ee, kendine yapılmasını istemediğin şeyleri sen de başkasına yapma. Tıp atıp hı. sanki hı hı. bu kapı peş gibi gitmiş. <gülüyor> evet. Daha sonraları yani 1389'da bir Luka çevirisi var. Hı hı. O, o çeviride e, başkalarının sana ne yapmasını istiyorsan sen de onlara aynısını yap diyor. Ya yap ya yapma üzerinden e, gidiyor ifadeler. Hı hı. E, onun dışında da e, New England gelicelerinde var değil mi bu? Hani bakmıştık buna e, bir e, o yönetim kitabında diye. Bir kişi başka birini yapmakta olduğu şeyin doğa yasasına uygunluğundan bir şekilde kuşku duyuyorsa kendini onun yerine koysun diyor. Evet şimdi sevgili dinleyiciler e, kitapta bununla ilgili neredeyse iki sayfalık örnek var. Hepsini okumayacağız ama aynı şeyi söylüyor gibi. E, dikkat çeken şey e, şu oldu bizim için. E, çok... Doğru ve güzel bir şey söylüyor. Ama e, dinlerin özellikle tek tarzlı dinlere gittiğimiz zaman e, bir şeyi yap ya da yapma derken e, aslında kendine benzemeyene yapabilirsin gibi bir e, bize olumsuz gelen öğretiyi de içerdiğini e, görmüş olduk. Mesela gene aynı kitaptan e, bakıyoruz. Şimdi... İlk emri öldürmeyeceksin olan Tevrat'a katletmeyeceksin olan Tevrat'a baktığımızda çok daha sonra hatta ...20.10-18 e, e, bölümünü e, ele e, aldığımızda şunu görüyoruz. İsraililere bir düşman kentini kuşatmaları, hayvanlarını çalmaları... ...teslim olan tüm sakinlerini köle etmeleri ve teslim olmayan erkeklere öldürüp... ...kadınlara tecavüz etmeleri ile ilgili bir ifade var. Hmm. Ve bu sadece Tevrat'ta olan bir şey değil ki... Tevrat biraz daha sert tabii ee, Hristiyanlıkta bir öbür yanağını çevirme hikayesi var ama Müslümanlığa baktığımızda da ee, benzer şeyler görüyoruz yani e, cihat anlayışı mesela e, benzer e, tabi yani son dönemde çok rastladığımız radikal İslam hareketler var değil mi e, o benzer bir e, hareket e, evet bütünüyle şey kılıyor yani e, ...doğru kılıyor yaptıkları davranışı... ...kendileri için. Keza e sen Haçlı Seferlerinden... ...bahsetmiştin. Aha. Her ne kadar... Hristiyanlığın şey olduğunu... ...söylediysek de öbür yanağını çevir... E, ...yasasına uyduğunu... E, ...aslında... ...yüzyıllar süren Haçlı Seferleri... ...bütünüyle din üzerine kurulmuş... E, ...bir saldırı... E, ...yapılanmasını beraberinde getiriyor. Efendim... E, ...şimdi... E, ...şeyden gideceğiz aslında... ...görecellilik kelimesini... E, ...bulduğumuzu unutmayalım... E, ...gerek din gerek hukukta... ...üç sözcüğe vardık biz aslında... E, ...sürekli hepsinde... ...tekrarlanan bir üçlü bunlar... E, ...neler bunlar... ...işte suç var değil mi... Evet. E, ...ceza var, işte, ödüllendirme var... ...ideoloji var... E, ...bu nasıl oluyor e, dinlerde özellikle... E, ...hani bu dini... Ve ...vecibeleri yerine getirdikçe... E, tırnak içerisinde iyi olan insan bir şekilde ödüllendiriliyor. Evet. Bu ödüllendirme süreçlerini birçok hani tek tanrı dinlerde genelde hani benzer cennette C ödüllendiriliyor. Evet. <gülüyor> Ölümden <gülüyor> i̇nsan, sonra gelen ödül. Evet. Hukuki anlamda da baktığımız zaman eğer Nasıl bir hukuk olduğu da tabi çok önemli burada. Evet. Programın başında da bahsetmiştik. Nasıl bir devlet anlayışı ve nasıl bir hukuk anlayışı. Ee, buna göre e, o hukuk sistemine uyanlar e, genelde e, ödüllendiriliyor. E, uymayanlar maalesef hani e, cezalandırıyor. Maalesef de tabi tırnak içerisinde söyledim çünkü. Evet. Keza hani bunu bazen... E, Doğru bir okuma biçimiyle yaptığımız zaman e, hak edenler de olduğunu düşünüyoruz bir yandan da e, e, hukuk sistemlerinin tartışılası yönleri olduğunda bakmak gerekiyor. Evet e, Kerem demin ideoloji kelimesinden de e, bahsetmişti. Hani o arada kaynamasın çünkü dinden bahsettiğimizde işte ceza ödül daha çok uyuyor gibi ama yani e, bu kendine benzemeyeni cezalandırma hakkı sadece dinde olan bir şey değil e, hukukta e, Kerem'in dediği gibi Hangi devletin hangi hukuku olduğu konusuna bakarsak kendi ideolojisinde olmayanı cezalandırmak söz konusu. Şimdi ideoloji konusuna girdiğimizde yeni başlıklar açılacak. O başlıklar açılmadan biz e, parçamızı e, dinleyelim e, arada. E, Leonard Skinner'tan Good Luck, Bad, bad Luck. luck. Of a seven son Black cats won't cross my path When good luck comes I just watch it run And it sure does run out fast I wasn't born under no bad sign But it was Friday the 13th East, west, no, yes Hot, cold, tell you this Ain't nothing in between Tekrar merhaba kamuslu güreşteyiz 94.9 açık radyoda ideolojilerden bahsediyorduk ideolojilerden bahsederken bunu iyiye ve kötüye e, bağlama derdimiz de var tabi e, burada hani soru işareti olarak e, nasıl bir ideoloji oldu e, ve iyi ve kötü nasıl belirlediği önemli ...burada da hani bir tasnif yaparsak eğer... ...eğer bir devletin... ...ya da sistemin anlayışında hani sekülerlik... ...baskıcı ya da ne bileyim faşist... ...ya da sosyalist eğilimler içeren... hani ...ideolojilerle... ...örüntülü bir devlet yapısı ya da sistem... ...varsa... ...ona göre tabii hani onu hukukta belirleniyor... ...ve ona göre o devletlerin... ...o sistemlerin kurallarına uygun... ...iyiler ve kötüler evet. belirleniyor... ...eğer hani... ...iktidarın çıkarlarına... Aykırı davranılmadığı sürece o sisteme İyisin. göre iyi sayılıyor. <gülüyor> Ama o ideolojiye göre. Biat de var tabii. Evet. evet doğru biat da. Biat ediliyorsa eğer o sisteme göre iyi oluyorsun ya da aykırı oluyorsun kötü oluyorsun maalesef. Evet. Öyle de bakılabilir diye düşündüm. Topiyat ideolojiden yola çıkarak eklediğimiz kelimelerden biri olsun. Şimdi biz sürekli dinle devleti hukuku yan yana koyarak onların nasıl iyiye ve kötüye baktıklarını konuşuyoruz. Ben bu dinlerle ilgili noktada tekrar bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi aslında dinlerin çıkışı da nasıl yani insanlar çok daha küçük topluluklar halindelerken Hı -hı. işbirliğine birliğine dayalı gene aslında kendine benzeyeni sev ve koru hep var sanki de hı hı. E, topluluklar birbirleriyle daha iyi anlaşıyorlar e, özellikle yiyecek bulup korunabiliyorlarsa e, bu kadar kuralları, yasaları kitapları olan e, dinlere de ihtiyaç hissetmedikleri bir dönem söz konusu. Şimdi e, burada gene e, Michael Shermer'ın iyilik ve kötülüğün biliminde şöyle bir yaklaşım var. Benim ilgimi çekti. Hani Ahlak e, dinle çok yan yana duran bir kavram. Hı hı. Sanki sadece insana ait bir kavrammış gibi. Keza iyi ve kötü de öyleymiş gibi genellikle anlatılıyor. Diyor, evet ya, e, ancak Michael Shermer diyor ki yani <gülüyor> böyle... Ee, geçen programlarda buna çok değinmiştik. Ya, ak ve kara kadar keskin bir ayrım yok. Ee, iyile ile kötü arasında da e, yahut da davranışsal olarak varlıklar arasında da e, sonuçta daha gelişmiş olan hayvanlar, beyinleri daha büyük olan ya da gelişmiş primatlara baktığımızda e, ahlak diyebileceğimiz bir tür ahlak diyebileceğimiz e, bir takım tavırlarla karşılaşıyoruz. Öyle Mesela mi? bize en benzeyen bayağı ilginçmiş. Evet çok maymunların şempanzelerini yiyecek paylaşımları ile ilgili yapılan bir takım gözlem ve deneylerde ee, bir şeyleri taşımaları e, bir işi kolaylaştırmaları gereken bir şempanze grubu var hı hı. Ee, bu grubun içinde bu işe yardım etmeyenler daha sonra yiyecek paylaşımında saf dışı bırakılıyorlar hı. ve yardımcı olanlar da mutlaka gruba alınıp yemek veriliyor onlara birbirleri hı hı. tarafından yani. Bayanış mali var. ya. Yani. Evet, e, keza e, gelişmiş ve zeki bir hayvan olduğu bilinen e, fillerin, e, aile ilişkilerinin de çok iyi olduğunu biliyoruz. E, bir olaydan bahsediliyor, e, bir e, fil avı sırasında vurulan bir e, fili, Arkadaşları e, önce çevresini e, sarıyorlar. Ondan sonra yaralanan filin tabi diz çöküyor, devrilecek. E, devrilmemesi için ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Çok bariz bir biçimde. Hmm. E, ondan sonra e, hayvan tekrar düştüğünde ayağa kaldırıp normal pozisyona getirmek için... E, bayağı dişlemesine kadar, dişlemeye kadar varan bir takım davranışlar var. E, sonra... Şimdi ee, bazıları aradaki e, fillerden e, ot yedirmeye çalışıyor düşen hayvana Oo. tabii ki silah ve ne olduğu ile ilgili bilgiye sahip olmadıkları için ve artık fil sonunda öldüğünde e, o fil grubu içerisindeki bir takım filler üstüne dallar ...yapraklar falan koyuyorlar... Ee, ...yani bir, bir tür ahlak... ...hatta Shermer... ...evet ya gerçekten <gülüyor> çok üzücü bir sahne bir yandan... ...Shermer ee, şey diyor... ...yani insanın... E, ...hani ahlak birini koruma... ...fedakarlık etme davranışı... E, ...hani puanlarsak diyor... E, ...işte... E, birse e, hayvaninkine sıfır diyemezsiniz yani buradaki bu da 0.5'tir öbürü de 0.4'tür çok da haklı gibi. yani bir yandan cenaze merasimi gibi değil mi üzerini kapatıyorlar evet, falan evet. yani bir de çok ilginç e, o kadar büyük beyin e, olarak bilmiyordum ama vampir yarasalardaki bir şey e, dikkat ettim kan emiyor bu vampir yarasalar. Bir takım çok büyük hayvanların geceliğin kanını emerek besleniyorlar. Hı hı. E, bu şimdi gene itici geliyordur belki ama hiç öyle iyi kötü diye bir şey sabah yok. Sabah efendim. Evet. Hayvanlarda bir de hani bizim bu çiçek böcek konseptinde hayvanlara da bir iyi kötü yüklemeye çalışmış ya insan. Hazır başlıklarımız iyi hı. kötüyken yok böyle bir şey. Yarasa denince de hep akla evet pek bir iyi bir şeydi. Kan emici yarasa falan. İşte i̇nsanın bakışı. E, ne yapsın garibim canım böyle işte. Yani öyle besleniyor ben, yani. Doğal böyle yani. Sonra e, şöyle bir şey var. E bu tabi bu bu grubun içerisinde e, çok becerikli avcılar var, yetişkinler var, hı -hı. E, küçükler var, hiç avlanamayanlar... zayıflar var. Avın sonunda bütün yarasalar mağaraya döndükleri zaman evet. e, emlikleri kanı kusuyorlar hepsi, hani kan kusmak. Hı -hı. E, ve sonra bütün gruptakiler içiyorlar o kanı. Hı -hı. İnanılmaz bir işbirliği aslında. Vay be. Şimdi bu konuya nereden geldik çok dağınık mıydık? Nereden geldin? Yani bir diye <gülüyor> aşk olsun ya ee, Efendim e İşbirliğine dayalı birlikteliğin sadece insanda olmadığı, hayvanda da olduğu. Hatta daha gelişmemiş eski dönemlerdeki insanda sadece işbirliğine dayalı bağlantılar kurulurken kalabalıklaştıkça kurallı dinlere ihtiyaç olduğu hı hı. ve o dinlerin de artık birtakım çerçeveler çizdiği. iyiinin ne olduğu, kötünün ne olduğu. Evet, bayağı keskin çerçeveler. Evet. Ama e... insanoğlu buna ne kadar uymuş, ne kadar uymamış? Yani işte hep bu işine gelme mevzuda var. Ee, sonuçta bizim devam edeceğiz aslında programlarımıza. Ee, sözcüklerimizden biri de şiddet olacak. Ee, özellikle kötülüğe tabii paralel seçtiğimiz. Gelecek hafta <gülüyor> şiddet işleyeceğiz zaten. Yani evet. En azından onunla başlayacağız. Çünkü bugün bahsettiğimiz dinlerin de ahlağın da hukukun da bir yandan şiddeti baskılamak için var olduğunu bir yandan da ...bu baskılama işini yaparken... ...kendisinin şiddet yarattığını gördük. Evet, orada da ikili Ve bir problem kötü... çıkıyor aslında. Şiddet... ...acaba hakikaten insan olduğu için... ...temel bir dürtü mü? Hmm. Ee, yoksa işte... ...bu bahsettiğimiz şiddet... ...saldırganlık eğilimleri... ...sonradan edinilmiş... E, ...kültürel bir e, mevhum olgu mudur? Ona da artık... ...zamanımız yetmeyecek galiba... Haftaya evet. bahsedeceğiz. Evet yani e, şöyle sen aslında istersen şiddetle ilgili elindeki bir takım e, açılımlar vardı. Onları paylaş. Yani Çünkü... dediğim gibi psikiyatrik açıdan e, baktığın zaman e, genelde e, iki türlü bakılıyor. Şiddetin işte bir temel bir dürtü mü? E, yoksa e, özellikle ha, evet, etologlar özellikle hayvan davranışlarını inceleyenler... İşte saldırganlığın e, sondan edilmiş kültürel bir mevhum mu bir engelleme durumunda mı ortaya çıkıyor? Bununla ilgili bir sürü e, soru işareti var. E, şiddetle birlikte tabii hani e, bazı başka kavramlara da ulaşacağız. İşte öfke, husumet, değil mi? Acımasızlık. Evet yani bir yandan da şiddetin tabii çift yönlü bir yönü de var. Yani içe dönük bir saldırganlık hali var. ...buna işte öz kıyım diyebiliriz intihar eğilimi olabilir dışa dönük hani bir de saldırgan hikayesi var işte cinayetler Karar vermek işkence vs. Evet, yani e, aslında felsefeye de yavaş yavaş girmeye başladığımızda, e, yani şiddetin üzerinde niye bu kadar e, duruyoruz? Aslında biz hatırlarsanız ilk iki programımızda e, kötü ile ilgili pek çok sözcük bulmuştuk. Hatta bir doz sıralaması bile yapmıştık kendimize göre. Aslında e, bütün bu davranışlar e, şiddete başvurulduğunda kötüye ...en çok yaklaştıkları hal bu oluyor yani. Evet doğru. TDK'de şey... aslında şiddetin e, tam da uygun düştü o anlamda bir da veriyorum. Arapçadan geliyor şiddet. E, birinci anlamı aslında bir hareketin e, bir gücün derecesi diyor. Yeğenlik, sertlik, e, hız anlamına geliyor aynı zamanda. Mecazen aşırılık e, bizim daha çok hani üzerinde duracağımız nokta ise... ...karşıt görüşte olanlara inandırma veya uzlaştırma yerine... Ee, kaba kuvvet kullanma hikayesi var hmm. yani hmm. Evet. orada bir müzakere sürecinden öte e, kaba kuvvet eğilimi başlıyor maalesef diyelim. işte e, sonuçta kötünün e, şiddete kaba kuvvete güce başvurulduğunda e, geldiği en uç nokta olduğu noktasında hemfikir olduk Kerem Bey evet. şiddete başvurmayan program <gülüyor> <gülüyor> Güreş? bu hafta sona eriyor <gülüyor> evet İyi Haftaya görüşmek dileğiyle iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.